Cenab-ı Hak sizi gücünüz nispetinde mükellef etmiştir. Ve sizden istediği de gücünüz nispetinde işlerdir. Takatınızın üstünde size bir iş tahmin etmediği gibi, sizi aziz etmek, büyük tutmak, sizden memnun olmak için takatınızın üstünde işler istememektedir. Herkes sahip olduğu imkanları Allah yolunda kullanacak. Bir soluğu olan bir soluğunu Allah yolunda kullanacak. İki nefesi olan onu Allah yolunda itilaf edecek, onu kullanacak. O kadar sermayesi, o kadar sıhhati, o kadar zindeliği, o kadar gençliği varsa onları kullanacak. Mükellefiyeti bundan ibarettir. Ama bazı kimseler, civan-merk kimseler, Ali cenap kimseler, cenab Hakk'a tam gönül veren kimseler, Seve seve bin ruhu olsa feda etmeye amade olan kimseler, bu noktayı, bu sınırı aşabilirler. Kabe Kavseyn'e ulaşabilirler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yerlerini ihraz edebilirler. Ben umum müminleri, umum mükellefleri arz ediyorum size. Herkes elde ettiği imkanlarla seferber olacak. Şunu elde etsem, bunu elde etsem, şunu yaparım, temenni ümniye ve kuruntularına düşmeyecek. Mevla'nın verdiği nimetleri iyi değerlendirmeye, Allah'ın mutfettik tohumları iyi ekmeye, iyi semer almaya, iyi hasat etmeye bakacak. Hakiki müminden Allah Celle Celaluhu bunu istiyor. Yaptığı şeyi yaptıktan sonra verasında kendisine terettüp edecek işi yapmak. Açtığı her menzilde kendisine terettüp eden işleri yerine getirmek, zengin olayım da sadaka vereyim değil, zengin olayım da zekat vereyim değil, mevki ihraç edeyim de mevkimi kullanayım değil. Allah'ın sana lütfettiği mevkii parayı kullan, daha sonra vereceği şeyleri kullanacak mısın, kullanmayacak mısın onu görelim ve inanalım. Allah bunu istiyor. Sana ne verdi, verdiği şeyleri harfi yerinde kullandın mı Allah ona bakacaktır. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam sıkıştığı bir dönem vardı. Mekke döneminde çok sıkışmıştı. Canı gırtlağına gelmiş gibi insanların sıkıntısını da o ruhunda çekiyor, dertleriyle dertleniyor, elemleriyle müteellim oluyordu. Onun için idi ki, bir kısım dayanamayacak kimselere hicret emri vermişti. Ama o gün vazifesini idrak eden, imanla içi tenebbül eden nice kimseler vardı ki o dakikada Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılması lazım gelen vazifeyi idrak ettiler. Akabede Allah Resulünün elini sıktılar. Onu köylerine, beldelerine götürmek üzere ona söz verdiler. Onun elini sıkanlar arasında yaşlı, aklı başı, başında, çocuk da akı karayı temyiz edemeyen kimseler olduğu gibi kadınlar da vardı. Ve bu kadınlar arasında ayağını bastığı toprağa daima başıma tac diye koyacağım büyük bir kadın da vardı. Mazisi şerefle dolu bir kad kadın da vardı. Medine'nin peçesini taşıyordu tertemiz simasında. Akabe'nin o karanlık gecesinde de Resul Ekrem'in yanında bulunuyordu. Güçlü eller, kuvvetli pazular, Resul-ü Ekrem'i himaye etmek üzere ona uzanır, ona söz verirken, elini sıkarken, Medine'ye davet ederken, uzaktan bakışlarıyla biat ettiğini ifade eden bu büyük kadın İslam tarihinde Nesibe veya Hüseybe veya Allah Resulü'nün ifadesiyle umm olarak kaydedildiğini göreceksiniz. Büyük kadına akabede düşen vazife oydu. Erkeklerin yanında erkekleşmiş bir kadın gibi, buyur Ya Resulallah Medine'ye demek düşüyordu. O gün ancak o kadar diyebiliyordu. Boyu o kadarına yetiyor, gücü o kadarın ötesinden kalkabiliyordu. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif etti. Mal, can, evlat her şey uğruna fedaydı. Ama sözde değildi bu. Ümniyelere, kuruntulara saplanma yok idi. Ellerindeki bütün imkanları onu hoşnut etmek, göklerin ve yerin haliki ve samiki olan Allah'ı memnun etmek için sarf etme vardı. Bir gün karşılarına Uhud çıkınca, nesibe orada da kendisine düşeni yaptı. Bir hakkın yerine getirdi. Uhud'da o, yaralılara sargı sarmak üzere bulunuyordu. Elindeki matarasıyla kocası Asım İbni, Yesid İbni Asım'a imdadına koşmak, oğlu Abdullah ve Habib'in imdadına koşmak için bulunuyordu. Ama kocası ve çocukları yaralanınca, birisinin kopmuş kolunu kendi eliyle sargılayıp da git Resulullah'ın önünde savaş deyince, ve sonra iş başa düşünce, Kılıç elde, Resul-ül Ekrem'i etmedi, ona kalmıştı. Yığın yığın gelenlere, saldıranlara karşı, bunlara kim diyenlere artık ben diyecek kalmamıştı. Herkesin kolu, kanadı kırılmış, herkes bir köşede kanlar içinde çırpınıyordu. İşte o zaman erkeklerin sesinin duyulmadığı o zaman, bir kadının haykırışı verdi. Ben, diyordu Ya Resulallah, herkes bitmişti, nesibe kalmıştı. Akabe'de Allah Resuluna biat eden büyük kadın, Uhud'da kendisine düşen şeyi çok iyi müdrikti. Burada tıpkı Musaplar gibi, i̇bn Cahişler gibi, Hamza bin Abdülmuttalipler gibi şehit olmak gerekiyordu. Uhud, harbi çereyan ederken on dört yerinden yara almıştı. Sırtına saplanan oku ok o kadar derine gitmişti ki, kan fışkırırken gözleri yaşla dolu nebiler nebisi, Gözlerini ona dikmiş ve şöyle diyordu, sargılı evladı savaşmak üzere gidiyor, kadın kan ter içinde savaşıyor. Senin şu katlandığına takat getirdiğine kim katlanabilir nasip ediyordu. Allah Rasulü'nün sözünü değerlendirecek. Ya Resulallah, dua et Allah beni cennette sana refik kılsın diyordu. Kocama falan filana değil sana komşu olayım ya Resulallah diyordu. Tam yerinde yakalamıştı. Yaralı Nebi kanlar içinde, gözü yaşlı ve içi dilhun, ellerini kaldırmış bulular ulusuna dua etmişti. Allah'ım nesibe cennette bana dost eyle demişti, rafika ile demişti. Kadın ondan öte savaşırken şöyle diyordu. Gayri bundan öte ölünceye kadar savaşır ve gam yemem. Değil mi Allah Resuluna komşu oldum diyordu. Uhud'da da kendisine düşen vazifeyi yapmıştı. Çocukları torunları sırtındaki yaranın durumunu anlatırken elimizi o yaranın yerine soktuğumuz zaman saklanı verirdi diyorlardı. Bir gün geldi ki tesettür ayetinden ötürü erkeklerin içinde cihada iştirak etmeyeceksin kendisine dendi. Çok üzüldü, müteessir oldu. Ama Allah'ın emri olduğu için sineye çekti, başınına bastı. Buna da katlanmasını bildi. Bu noktada ondan böyle bir ağır vazife istiyordu. Kendi kendine belki diyordu ya Resulallah, sen cihaza gidersin ben nasıl burada kalırım? Sana yara vururlar, darbe vururlar ben nasıl burada dururum diyordu. Ama dinin emrine, şeriatın fermanına boynu kıldan inceydi ona da katlanıyordu. Zaman deveran edip gidiyordu. Gün geldi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etti. Binlerce kalbi kırık gibi de kalbi kırık kaldı arkada. Onlar onun hep kendileriyle beraber kalmasını istiyorlardı. Halbuki bir sözünün ince manası vardı, onu bilselerdi bunu nimet sayacaklardı. Allah bir cemaate azap etmek isterse, o cemaat peygamberleri daha içindeyken o cemaati helak eder. mefhumu muhalifi şuydu, Allah bir cemaate rahmet ederse, o cemaat hayatta iken peygamberlerin peygamberlerinin ruhunu kabzederdi. Ahirete gitsin, onlara olsun. onlar için hazırlıkta bulunsun, onun yüzünden o cemaatin başına bela gelmesin, evvela Nebi gider Bahtiyar cemaatta, Bahtiyar cemaat nebinin vazifesini yapar. Nesibe kalbi kırık arkada kalmıştı. Ama bununla kalsa çok iyiydi. Arkadan yalancı Peygamber yemâmede zuhur edince, Yine hastaneye iki çocuğunu oraya gönderivermişti. Çocuğunun birinin orada şehit olduğunu bize söylüyorlar. Bu yaşlı kadın, belli bükülmüş kadın, hutta gösterdiği merdaneliği yine gösterecekti. Gemameye kadar gidi verdi. Orayı seyretmek istiyordu. Resul Ekrem'in asarının cinnetmemesi karşısında durmak istiyordu. İşkin orada başa düşünce Yaşlı kadın eline bir kılıcı aldığı yema ve meydan muharebesinde askerler gibi savaşmaya başladı. Meydan muharebesi Müslümanların neticesinde, Müslümanların lehinde neticelenmişti. Halid bin Velid'in usta düşman püskürtülmüş, yalancı Peygamber Müseylem'e öldürülmüş ve İslam ordusu muzaffer olarak Medine'ye dönüyordu. Dönen bu askerin arasında kalbi gibi çocuğunun derdiyle kırık, Resul Ekrem'in vefatıyla kırık bir de kırık kol taşıyan bir kadın da vardı. Kolunu beri vermişti orada ve memnun idi. Çocuğunu, kocasını, efendisini verdiği yerlerde bir de kolunu beri vermişti. Medine'ye nesibe dönüyordu ama artık tek kol, kollu olarak dönüyordu. Yemen'e nesibeden elini istemişti. Orada da eli vermişti. Mümin mümin mümin'e yakışır hayatı ya yaşarken Müslim, Müslim'e yakışır hayatı yaşarken, şurada şunu yapayım, burada bunu yaparım yapayım planından daha ziyade, bulunduğu devri değerlendirmesi, Allah'ın verdiği imkanları en mükemmel şekilde nemalandırması, onları bereketlendirmesi, onlar Allah'ın rızasına ve lahut âlemine yükselmesi, Allah'ın istediği budur. Zaman ve zemin sizden ne istiyor? Mektepteyseniz Allah sizden ne istiyor? Medresedeyseniz Allah sizden ne istiyor? iseniz Allah sizden ne istiyor? Üniversitedeyseniz Allah sizden ne istiyor? Lisedeyseniz ve vatan evladını size teslim etmişlerse Allah sizden ne istiyor? Vaiz iseniz Allah sizden ne istiyor? Müftüyseniz ne istiyor? Siz onu yapacaksınız ve aslında iş yapma hülyalarını, ümniyelerini bir tarafa bırakacaksınız. Elinizdeki imkanınızı kullanmanız gösterecek ki, siz büyük imkanlara sahip olduğunuz zaman dahi Allah'ı hoşnut etmeye çalışacaksınız. Resul ü Ekrem'i memnun etmeye çalışacaksınız. Yoksa insanları aldatamadığınız gibi, ümniyelerle insanları, kuruntularla insanları aldatamadığınız gibi Allah'ı hiçbir zaman aldatamazsınız. Allah her şeye mühim, her şeye nihahban ve ilmi her şeyi muhittir. İçinizi çok iyi bilmektedir. Cenab-ı Hak içinize ve içimize Aşk ve şevk ihsan eylemek suretiyle bize bahşettiği imkânları değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Üniversitedeki oradaki imkânları, lisedeki oradaki imkânları değerlendirsin. Vatan evladının dinsizlere, anarşistlere, ateistlere yem olmadan kurtarılması mevzuunda gereken gayret ve ciddiyeti göstersinler. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا اِوْ كَلَامُ وَاَبْلَٰى النِّضَامِ كَلَامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون